Açık Dergi Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Murat ben bugün bir senaryo üzerine konuşmak istiyorum seninle. Hani oluyor ya bazen böyle geliyorlar bana da. Şimdi çünkü sinirimi bozuyor. Bu arabalar son zamanlarda biliyorsun her türlü her bir yerinden bilgisayarlar fışkırıyor. Ya da işte çok beyinli e, adamlar oturuyor. Konuşuyorlar falan filan ve sana sürekli maymun gibi ne yapmanı? Söylüyorlar. Bir de dönüp arabanın normalde her şeyi sağlamken işte beyni bozuldu. Evet. Abi ya da beyni bozuldu abla deyip duru veriyorlar. Aynen öyle oluyor. Şimdi diyorum ki yani bu kadar içinde e, teknoloji donanımlı olduğuna göre demek oluyor ki biz de teknolojinin karanlık yüzünden konuştuğumuza göre arabalara yönelik karanlık bir takım e, durumlar olabilir mi ya yani saldırılar falan? Olabilir tabii. Şey aklıma geldi. Bugün akşamüstü birisiyle konuşuyordum. Dedi ki ya esnen ne kadar kolay dedi. Ben dedi ütü tamir ederdim çocukken. <gülüyor> i̇şte evdeki ekmek kızartma makinesini tamir ederdim. Açardım ekmek kızartma makinesini de ütüyü. Orada bir tane tel kopmuş oluyordu. Onu oraya bağlardım Çalışırdı. Şimdi tahmini bırak açamıyorum bile. Yani <gülüyor> arabalar da öyle. Ben atabiliyorum hani. ...arabanın motor kapağını açarsın... ...karşı bir motor durur. İşte o kablo oradan girer... ...görürsün işte benzin buradan giriyor... işte gaz buradan şey yapıyor... ...biraz da meraklıysan hani motor nasıl çalışıyor prensibini... ...o işi hallederdim. Şimdi zaten motor kapağını açıyorsun... ...kaputu... ...bir tane karşında kocaman bir plastik... ...kutu, bir kutu. altında motor var ama... Yani ...nedir bu? Ne oluyor? <gülüyor> bir takım yerlerden teller çıkıyor... ...giriyor ve her şey sonuç olarak... ...senin senin söylediğin gibi bir... bir yani, bir, bir ya da birden fazla bilgisayar olarak adlandırabileceğimiz ya da işte elektronik bir takım devrelerle yapılıyor. Ve tabii arızalanması durumunda ne yapıyorsun Aslında benim en şaşırdığım şey son aralarda komime giden ve şaşırdığım şey şey oldu. Geçen kışın başında arabam sabahları soğukken çalıştığında bir şey hafif sarsılıyor dengesiz çalışıyor. Ben de arabalara meraklığımdan biliyorum. İşte rölenti ayarı bozulmuştur. Rölenti ayarı dediğin şey eski arabalardı. Açarsın bir tane rölenti vidası vardır. Onu hani bir tur yarım tur sıkıştırırsın. Olur biter. Bunu da şimdi araba servisi Mervis var. O da geçerken şey yaptım servise dödüm dedim ki böyle böyle bir şey oluyor. Aa tabii bakalım dediler. Ondan sonra içeriden bir tane şeye girdiler. Ee, söyle ee, bir tane kutu getirdiler. Bir bilgisayar gibi bir tane kablosu var. Arabamın Arabaya oturdular. Arabanın içindeki bir fişe taktılar. Motor kapağını açmadan. Direkt bilgisayarla benim arabam bağlandı. Bir şeyler evet. geldi. Tek bir düğmeye bastı çocuk. Ve düzeldi. Ve düzeldi. Şimdi motor kapağını açmadı bile. O arada arabama başka neler olmuş bununla ilgili raporları aldı. Onu <gülüyor> yaptı bunu yaptı. Ben de sinirlendim. Dedim ki bana bu arabayı satarken o kadar para alıyorlar. O kadar parayı aldıklarında işte bütün her şeyi yapacaklar. Şu kutuyu koysalar da ben de aynı düğmeye bassaydım olmaz mıydı diye. Çok haklısın. Peki bu bir şey var. Yani. İşsizlik olacak. Oto tamircileri ne yapacak artık? Olamıyor ya? canım bir düğmeye basmaktan oto tamircisi mi olur? Hayır. Asıl oto tamircileri ne yapacak acaba? Ha onlar da hala, hala arabaları vuruyoruz canım. Kaportacılık <gülüyor> ve boyacılık devam ediyor. De bir sıkıntı yok biliyorsun. Oradaki şey dedi çocuk da şey dedi bana. Abi de sen onu bırak dedi yakındaydı. Buna bir de cep telefonu bağlayacaklar. E dedim sen dedi hiç buraya bile gelmeyeceğim. Biz ya telefon edeceğim. Biz uzaktan senin arabanın rölente yerini yapacağız. Biraz benim de aklıma aynı konu oradan geldi. Şimdi cep telefonuyla uzaktan benim rölente ayarımı, işte arabanın hava ayarını, şu ayarını, bu ayarını yapıyorlarsa... ...uzaktan acaba benim servisimmiş gibi bir saldırgan girip Heh. ben yolda giderken <gülüyor> arabam stop etmesin kenarda. Olabilir. Yani bu uzaktan aslında bu, kumandalı bomba gibi. Yani adam senin mesela sana bir şey yapmak istiyorsa... Adam gaza bir... basabilir yani. Evet gaza <gülüyor> basar, frenini bir, iptal eder. Her bir şeyi yapabilir. Yani bunu biraz biraz değiştik aslında yani. ama gerçekten... Ee, bu bana çok mantıklı geliyor. İşte ama mesela bir taraftan şunu da hatırlıyorum. E, yurt dışında özellikle çok yeni, modern, büyük arabalarda, çok pahalı spor arabalarda. E, şey var, e, bir merkeze bağlı. Arabanın bir uydu alıcısı, vericisi var bir şekilde. Ve sen araban çalınırsa eğer hemen o merkeze telefon ediyorsun. O merkez hem arabanın nerede olduğunu buluyor hem de uzaktan arabanın motorunu kilitleyebiliyor. Şimdi böyle bir mekanizma varsa uzaktan ben uydudan bir arabanın motorunu kilitleyebiliyorsam. Oradaki soru acaba ben, bu, ben uzaktan arabanın motorunu kilitlerken bir şifre mi veriyorum da hani kendimi arabaya tanıtıyorum? Yoksa her o numara, telefon numarasını bilen uzaktan arabayı kitleyebilir mi? Düşünsene e, şeyde normal otobanda e, yolda otoyolda hızla ilerliyorsun ve tam bir arabayı soluyorsun bir şey ve o anda motoru stop ediyor. Hatta belki daha kötüsü motor kilitleniyor. Peki aynı şeyler sadece onun için iyi. uçakları düşün. Evet ama bildiğim kadarıyla uçakların uzaktan kumandası yok var mı? Hayır yok da yani hani onları uzaktan kumandası olmasa da belki o e, teknik donanımlarını. De çünkü onlar da artık mesela Airbus'lar nasıl gidiyor ya da bilmiyorum ben çok anlamam ama yani artık her şey kompütölece bir düzenli. Tabii ama bilgisayar, yani. şey, uçağın içindeki bilgisayarlarla evet. gidiyorlar doğru. Aslında en önemli, en tehlikeli sistem ki Avrupalılar bir süredir bunu uğraşıyorlar, Amerikalıların sahip olduğu, artık birçok alanda hayatımıza girmiş olan bu GPS sistemi var biliyorsun, hı hı. Global Positioning System. Bu dünyanın etrafında bir sürü uydu var. Kaç tane son 17 miydi, 22 tane miydi? Kaç tane? Ben ezber hatırlamıyorum. Hı hı. Belki daha bir de fazla, 30 olabilir. Onlar etrafımıza dönüyorlar. Ve bizim cihazlarımız onlardan gelen sinyalleri alarak bizim dünya üzerinde nerede, hangi yükseklikte olduğumuzu buluyor. Şimdi ondan gelen sinyalleri bozup uçağa ya da arabaya ya da başka bir şeye başka sinyaller versek uçak bulunduğu yüksekliği yanlış anlayacak ve çok ciddi kazalara neden olabilir Avrupalılar başka bir nedenle Amerika yarın öbür gün bu sistemi kapatırsa biz ne oluruz biz bu sisteme çok bağımlı yaşıyoruz artık diye düşündüğü için Avrupa Birliği kendi sistemini oturtmak ya da hiç olmazsa bu sisteme düzeltici bir takım ekler ...yapacak bir mekanizma üzerine duruyor. Onun Onlar üzerine da uğraşıyor. kendi uydularını iyice yollayacak Herhalde yani. kendi Tep, uydularını yollayacak. Tepemize uydu, uydu yağacak sonra diye <gülüyor> korkuyorum ben. Yani şimdi gelelim araba konusuna. Hani uçak çok insanları şu anda ürkütebilir. Hani uç, arabada henüz bu pek e, olası bir şey değilmiş gibi gözüküyor da. E, peki nedir? Hakikaten yani ciddi ciddi... Bakalım yani bunda şu anda da hakikaten biz birilerinin aklını, aklına getirmiş olmayalım bir yandan da. Yok şimdi bizim e, kimsenin saldırganların aklına getirmemiz söz konusu değil çünkü öncelikle e, saldırganlardan önce araba üreticilerinin bu arabaların bilgisayar sistemlerini uzaktan ulaşmayı mümkün kılmak için bir işte cep telefonu vesaire gibi bir yöntemi e, mekanizmayı arabaya e, eklemeleri gerekiyor. Bizim şu anda öyle bir şeyimiz yok. Hani şu andaki arabalarda benim farkında olduğum bir e, arabanın bilgisayar sisteminin telefonla bağlantısı gibi bir mantık söz konusu değil. Yok, yani ama, bir... ama bu ya, çok yakın zamanda olacaktır. Burada tabii yani biz araba sahipleri ya da tamirciler servisler değil araba üreticilerinin çok dikkatli olması lazım. Onlar böyle bir sistemi kurarken mutlaka o sisteme dışarıdan bir başkasının bir saldırganın müdahale etmesine engel olmak için e, güvenlik sistemleri de oturtmaları gerekiyor yanı sıra. Peki uzaktan kumandayla, yani arabanın normal kendi kumandasıyla açmak. Evet. O mesela bu, bu sisteme sahip olan arabalar e, güvenli mi? Ee, şimdi bir, bir arada bir şey bir teknoloji vardı. Şu anda yavaş yavaş kullanım dışı kaldı. Uzaktan kumandalar iki türlü. Bir tanesi evimizdeki televizyon uzaktan kumandası gibi kızıl ötesi iletişimle yapılan yöntem. Öbürü de radyo dalgalarıyla yapılan yöntem. Radyo dalgalarıyla yapılan yöntem içinde bir de bilgisayar var bir taklit edilemez bir seri numaraları gidiyor geliyor o yüzden şu anda bir başkasının bunu e, kopyalaması dinleyip sen yokken senin anahtarın olmadığı halde e, kapıyı açması gibi mantık şu anda söz konusu değil ama eski kızıl ötesinde çok mümkündü hatta yanlış hatırlamıyorsam Casio marka şeyler vardı e, kol saati 10 yıl önceden bahsediyorum bu kol saatlerin özelliği Ucunda ufak bir kızlı alıcı verici var. Sen televizyonun uzaktan kumandasını saatini öğretiyorsun. Dolayısıyla evde uzaktan kumanda aramıyorsun. Saatine basarak sesi açıyorsun, kapatıyorsun, <gülüyor> kanal değiştiriyorsun. <gülüyor> Ama öğretmenin yöntemi de şöyle. Ee, televizyonun uzaktan kumandasını saate yönlendiriyorsun. Saatte öğren tuşuna basıyorsun. O arada da diyelim e, uzaktan kumandada ses aç tuşuna basıyorsun. Dolayısıyla ses açma emrini saat öğrenmiş oluyordu. <gülüyor> Bazı hırsızlar o dönem... E, el Bileklerinde bu saat araba, araba yanaştığı zaman arabanın kendilerinde duruyor. Sahibi kapıyı açma kapama tuşuna bastığı zaman o da saatinden öğren tuşuna basıyor. Adam gittikten sonra aynı tuşa basıp kapıları açıp hırsızlık yapıyorlardı. Peki ne oldu o saatler mi yok oldu? Saatler hala var ama artık kız, kızıl ötesi e, uzaktan kumandalar yerine e, radyo gibi çalışan radyo frekanslı e, uzaktan hmm. kumandalar devreye gidiyor. Oysa artık o yöntem Allah'tan kalmadı. <gülüyor> Peki yine süremiz doldu ne yazık ki. Biz bugün Murat'la biraz uçtuk. Yani araba e, hacking'i konusunda konuştuk. Tam başlayıp. <gülüyor> Uçağa kadar gittik sonra geri geldik. Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. E, teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu ve ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat dostlar iyi akşamlar hepinize. Güvenli günler. Hoşçakalın.